235. konu, Hazreti Peygamber'in, amcası Ebu Talib'in kendisini korumaktan vazgeçtiği kanaatına vardığında ona söyledikleri, Akil bin Ebi Talib şöyle anlatıyor, Kureyşliler babam Ebu Talib'e müracaat ederek ona Ey Eba Talib, yeğenin Muhammed cemiyetlerimizin, toplantılarımızın üzerine gelip bize hoşumuza gitmeyen bazı şeyler söylüyor, eğer yapabilirsen onu bu işten vazgeçir, dediler,